İlahi gibi Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de böyle hitap etmiştir. Aynen. Ve la Zeburi <gülüyor> min ibadet belagall abidin ve ma illa Resul-i Kerim hakda Rahman ve Rahim sıfatlarının tecelliyatıdır kainata. Dünyaya değil, kainata. 100 bin dünya var bu alemden başka. Kaysın Allah biliyor. Hepsine rahmet peygamberimiz. Resul-i Ekrem rahmeti tamdır. Herhangi bir kimse la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi, o kalpte iman bulunur. İman bulunan kalpte rahmet bulunur ve şefkat bulunur. İmanlı kalbi nasıl bileceğiz? Şefkatiyle, merhametiyle bileceğiz. Merhamet kalp imanlı olamaz. Hatta bir adamın imanı olmasa,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 Demiş ki mecusilerin yaptığı hayır Allah kabul etmez demiş. Şimdi Allah'a şık koşuyor onlar demiş. Öyle söyledim diyor. O da diyor gülerek bana döndü dedi ki Ey Cüneyt belki Allah benim yaptığım bu hayrı kabul etmez ama Allah görmüyor mu benim yaptığım bu iyiliği diyor. Görmüyor mu bunu yani ben bilgilik yapıyorum bunu Allah görmüyor mu? Kabul etmedi başka. Elbet görüyorum. O bana kahviyle dedi diyor. Bir zaman sonra ben Kabe'yi gitmiştim. Vazidi Hacı ifa etmeye. Bir de baktım bu mecusi Kabe'yi tevaf ediyor. Durdum orada bekledim. Bitti tevafı yakaladım. Sen burada ne arıyorsun? Ya Cüneyt demiş. Hak Teala o iyiliği gördü. Bana imanı nasip etti demiş. Çünkü merhametli kalbin içerisinde iman mündemiştir. Bir katlaki merhamete burada iman olmaz.